Rızık hususunda. Yazan İmam Gazali. Seslendiren Ayhan Yalçın. Meskur şeylerden sonra bil ki sana bulduğum bir takım nükteleri anlatacağım ki onlar kalbe tesir ve tevekkül bahsinde sana kifayet edeceklerdir. Onları düşündüğün ve onlarla amel ettiğin takdirde seni haktan açık bir yola sevk edecektir. Muvaffakiyet Allah'tandır. Bilmelisin ki Allahu Teala kitabında kulları için rızkı teminat altına almış ve rızkını tekeffül etmiştir. Dünya meliklerinden bir melek sana bir ziyafet çekeceğini vaad etse ve senin de onun doğru olduğuna, yalan söylemeyeceğine ve vaadinden de dönmeyeceğine hüsnü olsa, bu durum karşısında ne dersin? Hatta, Dış yönü sence bilinmeyen ve sözünde namuslu, halktan herhangi birisi veya Yahudi yahut bir Hristiyan ya da putperest böyle bir şeyle sana vaat edecek olsa, sen ona vaadine itimad edip sözüne güvenerek o günkü akşam yemeğini düşünmezsin. O halde sana ne oluyor ki? Allahu Teala rızkını sana vaat ettiğini ve senin için tefekkür ve teminat altına alıp, hatta birkaç yerde buna yemin ettiği halde onun vaadine, söz ve teminatına kanaat getirmiyor ve onun yeminine bakmıyorsun. Belki yine kalbin ıstıraf ve üzüntü içindedir. Gerçekten bu, nefis için vebalini görse ne acayip bir rezalet ve durumunu bilse ne acayip bir musibettir. Ali bin Ebu Talip'ten şöyle denildi rivayet edilir. Allah'ın rızkını başkasından mı istiyorsun? Akıbet korkusundan emin mi oluyorsun? Kafir olsan bile bir sarrafın teminatına niçin razı oluyorsun da Rabbin teminatına razı olmuyorsun? Sanki kitabında olan şeyi okumamasında da imanı zayıf ve inançtan uzak birisi olmuşsun. Bundan ötürü şu rızık meselesi şek ve şüphe derecesine kadar varır ve Allah'a sığınırız. Sahibinin imkansızlık ve dinginsizliğinden korkulur. Bunun için Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Artık ancak Allah'a güvenip dayanın. Gerçekten iman etmiş kimselersiniz. Müminler ancak Allah'a güvenip dayananlardır. Dinini düşünen bir mümine şu birinci nükle kafidir. Yardım ve kuvvet ancak Allah'tandır. Diğer bir konudaysa rızkın taksim edilmiş olduğunu bilmelisin. Buysa Kitabullah'ta ve Resulullah'ın haberlerinden doğrulanmıştır. Taksim ettiği şeyin değişmeyip bozulmayacağını da bilmelisin. Eğer bu taksimi inkar ve bozulacağını tecviz etsen, böylece Allah'a sığınırız, küfrün kapısını açmış olursun. Rızkın taksim edildiğinin doğru olduğunu ve değişmeyeceğini bildikten sonra, onun için ihtimam göstermede ve onu istemede, dünyadan zillet ve zahmet çekmekten, ahirette ise azap ve hüsrandan başka bir şey yoktur. Bunun için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Balık ve öküzün sırtına, ''Filan oğlu filanın rızkıdır.'' diye yazılıdır. İhtiraslıların yanına zahmetlerinden başka bir şey kalmaz. Bu hadis hakkında şeyhimiz şöyle demiştir. ''İki çenede çiğneneceği takdir edilen bir rızkı senden başkası çiğneyemez. Rızkını yazık sana, şerefle ye ve onu zilletle yeme.'' Bu ikinci nüktede insanlar için yeterli bir nüktedir. Diğer bir husus olan üçüncü nüktede ise şeyhimden işittiğime göre... Ki o da Üstad Ebu İshak radiyallahu an'tan şöyle denildiğini anlatırdı. Rızık hususunda beni ikna eden tek şeyin şöyle olduğunu düşünür ve kendi kendime şöyle derim. Şu rızık diriler ve yaşamak için değil mi? Ölü rızkı ne yapacak? Kulun hayatı rızıkta olduğu gibi Allah'ın hazine ve kudretinde olduğuna göre rızkı dilerse bana verir, dilerse vermez. Bu rızıkta Allahu Teala'ya bırakılmış benden gizli bir iştir. Rızkı dilediği gibi yapar ve ben buna karşı sakin davranırım. Bu üçüncü nüktede hakikat ehli için ikna edici bir nüktedir. Diğer bir nüktede daha önce şu bölümde de anlattığımız gibi Allahu Teala kullarının rızkını teminat altına almıştır. Ancak bu teminat gıda ve bedenin terbiyesinden ibaret olan rızıktır. Bununla insan yaşayabilir ve ibadet yapar. Yemek yeme ve su içmedeki sebeplere gelince, Allah'a tevekkül ederek ibadetle meşgul olan bir kimseden çok kere sebepler men edilebilir. Bünyenin sağlam olması, Allah'ın rızık hususunda teminatının hakikatini bildiği için sebeplerin kendisinden men edilmesine aldırış etmez ve ıstırabata düşmez. Allahu Teala'ya tevekkül de bu manadan başka bir şey değildir. Allah-u Teala'dan beklenen de zaten budur. Kulun eceli gelmedikçe ve ibadetle mükellef olduğu müddetçe ibadet ve itaat yapabilmesi için mutlaka Allah ona kuvvet vererek yardım eder. Maksatta zaten bu değil midir? Allahu Teala dilediği şeyi yapmaya kadirdir. Dilerse kulunun bünyesini yiyecek ve içecek şeylerle veya çamur ve toprakla yahut melekler gibi tesbih ve tehlille ve dilerse bütün bunların dışındaki şeylerle dik tutabilir. Kulun maksadı ibadet yapabilmek için vücudun dik durması ve kuvvetli olmasıdır. Yoksa yemek, içmek şefet ve zevküs sefa değildir. O zaman sebeplere itibar etmeye lüzum yoktur. Bunun için abit ve zahidler yolculuğa gece yol kat etmeye ve uzun günlere dayanırlar. Bazıları on gün, bazıları bir veya iki ay yemedikleri halde aynı kuvvetlerine devam ettirirler. Bazıları ağzına kum atar. Allah Celle Celaluhu o kumu onun için gıda yapar. Bu anlatılanlar Süfyanın ı Servi'den rivayet edilen şeye benzer. Bir gün onun Mekke'de nafakasın tükenir. On beş günü ağzına kum atarak geçirir. Ebu Muavviyetül Esved diyor ki, İbrahim bin Etsem'in 20 gün çamur yediğini görmüşümdür. Ameşten şöyle denildiği rivayet edilir. İbrahim-i bana bir aydan beri yemek yemedim dedi. Ben bir aydan beri mi dedim. İki aydan beri dedi. Ancak birisi Allah aşkı için bir salkım üzüm almamı istedi. Ben de yedim. Şimdi karnımdan şikayetçiyim. Ben de derim ki bundan dolayı şaşma. Allah'ın dilediği şeyi yapacak kudreti vardır. Mesela hastanın bir ay hiçbir şey yemediği halde yaşadığını görürsün. Halbuki hasta bütün hallerde kuvvetlilerden daha zayıf ve daha cılızdır. Bazı insanlar çok yemekten ve oburluktan öldükleri gibi açlık yüzünden de ölebilirler. Boysa ecelenin gelmesindendir. Ebu Harraz'dan bize anlatıldığına göre o şöyle demişti. Allah'tan üç günde bir yemek yedirmesini istedim. Bir ara çöl yolculuğuna çıktım. Üç gün geçtiği halde hiçbir şeyi yemedim. Dördüncü gün olunca bedenimde zayıflık hissettim. Ve olduğum gibi oturdum. Bu sırada gaipten biri şöyle diyordu. Ey Ebu Said, yiyecek mi yoksa kuvvet mi senin için daha makbul? Ben de kuvvet dedim. O anda kalktım. Ve az görerek hiçbir şey yemeden on iki gün durdum. Bundan dolayı da hiç acı hissetmedim. Kul, Yemek ve içmek gibi sebeplerin kendisine kapandığını görüp katıksız Allah'a tevekkül ettiğini bildiği zaman Allah'ın ona kuvvet bakımından yardım edeceğine kat'i olarak inansın ve bundan dolayı sıkıntıya düşmesin. Belki kulun hakkı bundan ötürü Allah'a çokça şükretmesindir. Çünkü Allah için insan ve iyilik yapma hakkı vardır. Zira Allah kuldan meşakkatı kaldırıyor ve ona ibadet yapmak için yardım etmek suretiyle Kul için gaye ve maksat meydana gelmiş oluyor. Ondan yemek yemeden meydana gelen ağırlığı ve vasıtayın bertaraf ediyor. Onun için ortadaki manileri kaldırarak kullan kudretini gösteriyor. Bu iyilikleri yaparken onu behimi ve avami durumlardan yükselterek halini meleklerin haline benzetiyor. Şu büyük aslı düşün ki inşallah büyük bir kazanç sağlarsın. Yine derim ki belki sen... Kitabı kısa yazma şartının aksine bu bölümde sözü çok uzattın dersin. Allah'ın bekansına yemin ederek diyorum ki bu söylenenler, tevekkül hakkında söylenilmesin gerekenlerin yanında çok az kalır. Çünkü tevekkül, ibadet hususundan çok mühimdir. Belki dünya ve ububiyet işi onun üzerinde dönüp dolaşır. İbadet hususunda yüksek himmeti olan kişi buna yapışsın ve hakkının gözetsin. Yoksa maksattan çok uzakta kalmış olur Allah'ı tanıyan ahiret alimlerinin basirette olduklarını sana anlatan şey bütün iş Allah'a tevekküle bağlamaları Allah'a ibadet için boş kalmaları ve bütün manileri ortadan kaldırmalarıdır onlar nice kitaplar yazdılar ve nice tavsiyelerde bulundular Allah onlar için ulu kişilerden yardımcı ve arkadaş gönderir Hatta Karamiye'nin zahit imam taifesinden bir taifeye gelmeyecek masah hayırlar onlar için gelir. Çünkü Karamiye taifesi yollarını doğru olmayan kaideler üzerine kurdular. Ta ki bazılarımızın kalpleri zayıfladı, zararı faydasından daha çok olan şeylere bulaştık. İşler ters döndü, immetler azaldı, bereketler gitti lezzet ve alaet kayboldu ve artık hiçbir kimse gönül saffetine ibadet yapamaz ve faydalı ilim ve ububiyetteki hakikati teslim edemez oldu. Tevfize ilgili çok önemli esas. Tevhize gelince, bundan iki esasın düşün. Birinci esas, bilirsin ki bir fiili tercih etmek, işleri bütün yönleriyle, dışıyla, içiyle, şimdiki hali ve akıbetiyle bilen kimse için mümkündür. Aksi halde, kendisinde hayır ve iyilik bulunan şeyin yerine bozuk ve kötü olan şeyi tercih etmesinden emin olamaz. Bir bedeviye veya köylüye yahut koyun çobanına şu paraları benim için tedarik et ve kalp olup olmayanları ayır desen onların bunu yapamayacaklarını göremez misin? Sarraf olmayan bir esnafa söylesen çok kere ona da bu iş zor gelir. O zaman da emin olamazsın. Ancak bu iş onları ve onlarda bulunan özellikleri ve gizli şeyleri bilen bir kuyumcuya göstermen ne olur? İşleri bütün yönleriyle ihatanı bir şekilde bilmek ancak alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O halde tek ve şeriki olmayan Allah'tan başka hiçbir kimsenin tercih ve tedbir almaya hakkı yoktur. Bunun için Allahu Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Rabbin ne dilerse yaratır, ne dilerse ihtiyar eder. Onlar içinse Rablerine karşı böyle muhayyerlik yoktur. Gözleri neler saklıyorsa, neleri de açık diyorsa, Rab ben hepsinin bilir. Nakledildiğine göre salih kimselerden birisine Allahu Teala tarafından ne istiyorsan iste, istediğim verilecek denildi. Hayra eren o zat şöyle dedi: Her şeyi bütün yönleriyle bilen birisi, benim gibi her yönüyle cahil birisine iste, verilecek diyor. Hangi şeyin bana faydalı olacağını bilmiyorum ki onu isteyeyim, Allahım. Benim için hayırlı olanı siz ihtiyar edin. Bu cümle ne büyük bir sözdür. İkinci esas. Eğer zamanın en bilgini, en adil ve en kuvveti, en merhameti, en mutsaki ve en doğru ve vadine en vefalı birisi sana bütün işlerini ben göreceğim ve bütün ihtiyaçlarını ben yerine getireceğim. Bütün işlerini bana bırak. Sen sana faydalı olacak şeylerle meşgul ol dese ne dersin? Bunu bir ganimet, büyük bir nimet kabul edip büyük bir minnettarlık da ona sonsuz bir teşekkür ve güzel bir övgü sunmaz mısın? Sonra senin için iyilik tarafını bilmediğin bir şeyi seçerse bunun için sıkıntıya düşmeyip onun tedbirine itimat ve itminan gösterirsin. Bilirsin ki o senin için hayırdan başka bir şeyi seçmez. Ve iş ne olursa olsun ona ısmarlayıp da o bunu teminat altına aldıktan sonra senin için iyilikten başka bir şey düşünmez o zaman sana ne oluyor ki gökten yere kadar her işin tedbir eden bütün alemin en alimi kudretlilerin en kudretlisi merhametlilerin en merhametlisi ve zenginlerin en zengini olan alemlerin Rabbi Allah'a işini ısmarlamıyorsun ta ki ilmin yetmediği aklın ermediği şeyde güzel bilgisi ve hüsnü tedbiriyle senin için ihtiyar etsin sen Akıbetinde sana faydalı olan şeyle meşgul ol. Eğer sırrına vakıf olmadığın bir şey senin için ihtiyar ederse nasıl olursa olsun ona rıza ve itminan göster. O seçilen şey iyi ve hayırlıdır. Düşün inşallah hidayet bulursun. Tevfik yalnız Allah'tandır. Allah her şeyi bilendir.